Ezra'cı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da Z raporunda radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte yine karşınızdayız. Programımızın amacına ulaşmasını, tereddütlü sorularınıza yanıt bulmasını gönülden arzu eder. Saygı ve sevgilerimiz sunarız. Bugünkü yayın akışımız ilk bölümde... Ekim Mali ve Sosyal Güvenlik Takviminden bahsettikten sonra yarın son günü olan 6.111 sayılı kamuoyunda torba yasayla ilgili bir kısa hatırlatmamız olacak. Yarın ödemesinin son günü. Aradan sonraki bölümde yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili kısa genel tanıtıcı bilgiler vereceğiz. İlerleyen günlerde, ilerleyen aylardaki programlarımızda yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak parça parça güncele yakın, yürürlüğe girmesine yakın olan maddeler üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar iyi bir program diliyoruz. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Öncelikle Ekim 2011 Mali ve Sosyal Güvenlik Takvimine geçmeden önce, yarın son günü olan 6111 Kamuoyunda Torba Yasa diye bilinen yasanın aksayan ödemeleriyle ilgili yarın son gün bununla ilgili bir hatırlatma yapalım. Bilindiği üzere biz programımızda da 6111 sayılı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa hakkında çok konuşmuştuk, çok program yapmıştık. Stok düzeltmelerinden, bilanço düzeltmelerine kadar, matra arttırımlarına kadar ayrıntılı bilgi vermiştik. Bunlarla ilgili kamu alacaklarıyla ilgili yapılandırma yapan Ezracı dostlarımız ve ezracı dostlarımızın işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımıza bir hatırlatmayı yapmak istiyoruz. Bilindiği üzere 6111 sayılı torba yasanın e, yaptırımıyla ilgili bir maddesi vardı. Şöyle ki kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını yapanlar bu alacakları ödemesini iki defa aksatabilirler idi yani ikiden fazla aksatma e hakkı yoktu ikiden fazla aksatılması durumunda ise bu yapılandırmadan faydalanılma imkanı ortadan kalkıyordu dolayısıyla bu iki ödeme aksatan yapılandırmayı yapan e mükellefler için vergi ve sosyal güvenlik kurumu ile ilgili kısaca kamu alacakları ile ilgili yapılandırmayı yapanlar herhangi bir gerekçeyle ödememiş oldukları iki taksitleri var ise ödememişlerse 30 Eylül Cuma yarın son gün dolayısıyla bu ödemelerini yani üçüncü taksitle beraber daha önce aksatmış oldukları iki taksitlerini yapmaları gerekir ki bununla ilgili olarak yasadan yapılandırma şartlarını itirmesinler. Diğer bir ifadeyle kanundan yararlananlar, yapılandırmadan yararlananlar bu haklarının devam etmesi için yarın daha önce ödememiş oldukları iki taksitleri var ise bu üçüncü taksiti aksatmadan diğer iki taksitini de ödemeleri gerekir. Önemli bir hatırlatma gerek Maliye Bakanı gerek hükümet yetkilileri zaman zaman yazılı ve görsel basında bununla ilgili olarak hatırlatmalarını yapıyorlar. Ticaret ve sanayi odaları da müşavirlik odaları da bu yapılandırma ile ilgili yararlananlar için bu hatırlatmayı yapıyor. Biz de bizi dinleyen Eczacı dostlarımıza eczacı dostlarımızın işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir meslektaşlarımıza arkadaşlarımıza dinleyicilerimize bu hatırlatmayı yapalım 30 Eylül Cuma ödenmemiş aksatılan taksitler varsa bunun son günü bunu ödemeleri gerekir bununla birlikte Ekim ayı çok genel anlamda mali ve sosyal güvenlik takvımını şu şekilde anlatabiliriz 24 Eylül Pazartesi, Eylül ayına ait damga vergisi, katma değer vergisi, muhtasar ve sosyal güvenlik kurumu hizmet bildirgelerinin kurumlara verilmesinin son günü olduğunu hatırlatalım. 26 Ekim çarşamba günü de bunların ödemeleriyle ilgili son gün olduğunu hatırlatalım. Yine ayın sonunda BABS diye tabir ettiğimiz Formların verilmesinin son günü yine yarın 30 Eylül keza Ağustosla ilgili olarak BA beslerinin verilmesinin son günü olduğunu hatırlatalım. 31 Ekim Pazartesi ise Eylül ayı ile ilgili BA beslerinin verilmesinin son günü olduğunu hatırlatalım. Sevgili dostlar bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 30 Eylülün bir başka daha önemi var. 30 Eylül 2011'e 3. dönem diye tabir ettiğimiz gerek gelir vergisi mükelleflerinin gerek kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi ödemeleriyle ilgili hesap kesim tarihi 30 Eylül son gün bilindiği üzere 2011'e 3. dönem yani 30 Eylül günü kesilen gelir tablosu hesapları Kasım ayının 2. haftasında tavuk ettiriliyor 14 Kasım'da geldiği sürelerle bunu bir sonraki programımızda Ekim ayı programında ayrıntılı üzerinde duracağız ve nihayetinde ödemesi yapılıyor. Bununla birlikte 30 Eylül ile ilgili ezacı dostlarımıza hiç olmazsa kaydi envanterlerinin fiili envanterleriyle karşılaştırmalarının yapmalarını 30 Eylül tarihi itibariyle kaydı ile fiili envanterleri arasındaki Olası farklılıkları çünkü her biri artık barkod sistemine geçtiği için bu hızlı bir şekilde yapılıyor Varsa farklılıklar üzerinde değerlendirmeler Önemlidir diye uyarıyoruz Biz bunu hiç olmazsa üçer aylık periyotlarda yapılması gerektiğini Hem eczanenin e, stok takibi açısından Hem de kayıp kaçak açısından Hem de miadı geçmiş ilaçların Rafların arkasında birikmemesi açısından Eczanenin mali ve bütçe disiplini açısından önemli olduğunu ki mali yönden de önem arz ettiğini defalarca veya her programda olabildiğince denk gelen günlerde hatırlatıyoruz. Bununla beraber yine odamızın başlatmış olduğu genel kurullarda açıklaması yapılan yadı geçmiş ilaçlarla ilgili olarak bireysel atıkların Atık e, imha merkezine ulaştırmaktaki güçlük ve maliyetin yüksekliği nedeniyle ya da formalitenin yüksekliği nedeniyle odanın yapmış, oda yönetiminin yapmış olduğu bir önceki dönem bu dönemde sakladığı şekilde son derece hem çevre bakanlığını hem maliye bakanlığını hem sağlık bakanlığını yani hem sosyal sorumluluk anlamında hem de kamusal sorumluluk anlamında hem de eczacı meslek örgütünün serbest eczacilere katkı anlamında güzel bir çalışması var. O da bu anlamda gerekli altyapıyı hazırladı. Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı görüşmeleri Orman Bakanlığı görüşmeleri oldukça e, e, epey bir kısmı ilerledi. İla, bununla ilgili satın almış olduğu aracın iç dizaynını yani ilaçların depolama ve taşınması ile ilgili kısmını yaptı. Olayın stoklardan düşülmesi ve miadı geçmiş ilaçların vergi matrahından indirim ya da gider yazılması noktasındaki bir iki kısmın giderilmesi süreci var. Bunun, bu kısımlar nelerdir dediğimiz zaman Sağlık Bakanlığı'nın onay yetkisinin odaya odaya verilmesi komisyonla birlikte yine Maliye Bakanlığı'nca komisyonca ilaçların takdir bedelinin tayini ile ilgili yani miadı geçmiş ilaçların takdir bedelinin tayin takdir bedelinin tayini ile ilgili sürecin oda komisyonlu komisyonu aracılığıyla yürütülmesi ile ilgili olan altyapı hazırlıkları devam etmektedir. Radyo havanda z raporunda kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. İkinci bölümde genel anlamda şubatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kısım yasa, bir kısım maddeleri 2012 bir kısım maddeleri 2013'te yürürlüğe girecek ticaret kanunu hakkında genel bilgi vereceğiz. Radyo Havan'da Z raporu kaldığı yerden devam edecek sevgili dostlar. yuvuldu da, da. Vay le. leyla, leyla, leyla, ya, leyla. her gün akşam böyle, ya, böyle. Küssün ise söyle, ya. Üstün ise söyle ya söyle. İyi günler sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerimiz. Radyo Havanda Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlangıçta da söylediğimiz üzere bu bölümde yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında genel bilgileri vermeyi vereceğimizi söylemiştik. Bilindiği üzere Türk Ticaret ile ilgili değişiklikler ülkemizde uzun bir e, dönemi kapsamakta. Şöyle ki 1900, 1950 yıllarda kabul edilen eski Türk Ticaret Kanunu 24 milyon nüfus Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 24 milyon yaklaşık olarak rakamları söylüyorum. 2000 11'de kabul edilen yeni TTK'da nüfus 74 milyon yani yaklaşık birçok parametre ile birlikte nüfusunda 3 milyon kişiye ulaştığını, yine vergi mükelleflerinin 4 milyon kişi olduğunu, bunların 700 bininin yaklaşık şirket diye tabir edilen limited limitetmeli şirketlerden sermaye şirketlerinden meydana geldiğini söyleyelim. Bu genel bilgilerden sonra. Şu şekilde e, Türk Ticaret Kanunu sürecini, yakın sürecini şu şekilde aktarabiliriz. 2006'da bilindiği üzere 76 maddesi görüşülmüştü ve kabul edilmişti. Özellikle 2006 yılını özellikle söylüyorum. 2006'dan 2011'e gelin, gelin, gelene kadar Türk Ticaret Kanunu kamuoyunda çok tartışıldı. Tasarı olarak tartışıldı, aktarıldı. Fakat Ocak, Şubat 2011'de artık e, iktidarıyla, muhalefetiyle geniş olan, yani hacmi geniş olan 1534 madde, oldukça da geniş bir madde, içeriği okunmadan iktidar ve muhalefet partilerinin, ana muhalefet olsun, mecliste grubu bulunan partilerin tamamının iştirakiyle, yani kabul etmesiyle ya da onayıyla Madde metinleri okunmadan yalnız madden numaraları söylenerek blok maddeler halinde mecliste kabul edildi. Diyebilirim ki çok hızlı ee, ve çok hızlı bir şekilde kabul edilen bir yasadır. Öncelikle bunu bahsedelim. Bununla birlikte yeni TTK ile ilgili süreç mecliste Şubat 2011'de kabul edildi. Peki kabul edildikten sonra bundan sonraki süreçte bizi ne ne bekliyor? İkincil mevzuat dediğimiz ikinci mevzuatın bir kısmı düzenlendi. Bunlar kısaca ikinci mevzuattan düzükler, yönetmelikler ve tebliğler şeklinde ikinci mevzuatın oluşturulması beklenecek. Niçin? Çünkü ikinci mevzuat dediğimiz mevzuat uygulamayı belirleyecek. Düzükler, üç düzük, yedi mevzuat. Yönetmelik, 7 yönetmelik ve 17 tebliğ olmak üzere ikinci mevzula tamamlanacak ve yeni Türk Ticaret Kanunu ekonomik yaşantımızda yerini alacaktır. Bununla birlikte kabul edilen TTK'nın bazı maddeleri Temmuz 2012'de, bazı maddeleri Ocak 2013'te, bazı maddeleri de Temmuz 2013'te yürürlüğe girecektir. Bunların neler olduğunu ilerleyen programlarda hem bahsedeceğiz bu programda çok kısa bilgi vereceğiz. Yayınımızdaki süre el verdiği el verdiği ilerleyen bölümlerde de Türk Ticaret Kanunu aralıklarla safa safa madde madde bölüm bölüm olmamak koşuluyla genel hatlarıyla kamuoyuyla kamuoyuna tanıtmaya kamuoyunu hiç olmazsa entelektüel anlamda bir bilgilendirmeyi amaç edineceğiz. Daha sonraki süreçte işletmelere getirdikleri üzerinde duracağız. Yeni TTK Ocak 2011'de kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu 6 1534 maddeden ve 6 kitaptan 6 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm ticari işletme, ikinci ticari şirketler, üçüncüsü kıymetli evrak. Eski TTK'da olmayıp yeni TTK'da yerini alan taşıma işleriyle ilgili bir bölüm var. Bir kitap olarak en önemli değişiklik bu yeni düzenlemede TTK'da başlı başına taşıma işleri bölüm olarak yerini almaktadır. Beşinci bölüm deniz ticaretiyle ve altıncı kitap altıncı bölüm sigorta hukukuyla Olmak üzere altı bölümden altı kitaptan meydana gelmektedir. Kısaca neler olduğu bununla beraber ticaretsizcili Türkiye Odalar borsular bünyesinde bir bilgi bankası kurulması öngörülmüş. Yine teknik bir tanımı söyleyeyim entelektüel anlamda yeni TTK'da ultra fides ultra ve ile beraber ultra vides ilkesi düzenlenmemiştir. Peki ultra vides nedir dediğimiz zaman? Şu şekilde Bir cümleyle şu şekilde tanımlayabiliriz. Ticari şirketlerin ehliyetinin şirket sözleşmesindeki yazılı işletme konusu ile ilgili sınırlı olması ilkesi. Yani şöyle anlatalım. Bizim şu andaki yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nda amaç ve ünvanla ilgili olarak bir ilişki var. Yani yapılması gereken işletmenin yapacağı işler, şirketlerin yapacağı ilişkiler amaç mev mevzuunda düzenlenmiştir. Düzenlenmiş haliyle tescil ve ilan edilmiştir. Buna ultrafidez ilkesi diyoruz. Yeni TTK'da bu yok. Bu ne demektir? Belirli istisnalar dışında bu belirli istisnalara nasıl örnek verebiliriz? Şöyle ki döviz büfeleri, altın işletmeleri, finans kuruluşları finans kuruluşlarını genel anlamda anlatmamakla beraber örneğin Sigorta şirketleri, leasing şirketleri, faktörün şirketlerinin ve amaç ve mevzu imvanla belirli olmak zorundadır. Yani bu işletmeleri yap, bu işlemleri yapanlar başka işte uğraşlamazlar. Bunların bazı düzenlemeleri vardır, yaptırımları vardır. Bunun dışında işletmeler mevcut ticaret kanununda Ne yapacaklarsa amaç mevzudu onu belirtirler. Yeni TTK'da bu şart değil. Bir şirket istediği bütün işlemleri yapar. Yani kanun yasaların öngördüğü ya da yasaklamadığı işlemler olarak bahsedebiliriz. Kısaca budur diyebiliriz. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda sermaye olarak konulabilecek unsurlar genişletilmiştir. Eskiden eski Türk Ticaret Kanunu'nda aynı cinsinden sermaye ve nakdi sermaye vardı. Şimdi marka, endüstriyel tasarım, sanal ortam adları, işaretler, fikri ve sınai haklar demek ki aynı sermayeye çeşitli tesicilere e, çeşitli imkanlar getirilmiştir. Ve bir bilgi e, teknik anlamda birleşme ve nevi değiştirme için yeni düzenleme getirilmiş. Bölünme ilk defa Türk Rıcağı Kanunu'nda düzenlenmiştir. Peki e, yeni TTK'da neler var? Söylemiş olduğum üzere bir kısmı Temmuz 2012'de Bir kısmı Ocak 2013'te, bir kısmı da Temmuz 2013'te yürürlüğe girecekti. Örneğin tek kişiyle şirket kurulma imkanı getirilmiştir. Bunu özellikle belirtelim. Basit anlamda. Yine şirketlerin web sayfası düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor. İlerleyen Temmuz 2013'te yürürlüğe girecek. Yine bir diğer madde şirketlerin mali bilgilerinin internet sayfasında yani finansal tabloların inter internet sayfasında yayınlanma zorunluluğu getiriliyor. Yine özel işlem işlem denetçisi ve özel denetçi diye bir tanım getiriyor. Risk analizi ve risk denetiminin yeni TTK'da getirilen önemli uygulamadır. Bahsetmiş olduğum üzere işlem denetçisi. Yani şekli uygun denetim yapıyor. Bir de özel denetçi tanımları yeni TTK'da yerini almış. Bunlardan bahsedebiliriz. Yeni TTK ticaret kanununda çok önemli değişiklikler yaptığını söylemiştik. Şirketlerin bununla birlikte birçok yeniliklerle geldiğini ve uzun bir süreçte Bu ikinci mevzuat dediğimiz mevzuatta işletmelerin büyüklüklerine göre bir tanımlama yapılacağını yani COBİ'ler için bir belirli standartlar ve büyük işletmeler için belirli standartlar getirildi. Bu neyle ilgilidir dersek bu muhasebe düzeniyle ilgilidir. Yani E, UFRS'e dediğimiz uluslararası finansal raporlama standartları diye kısaca biz buna UFRS'e diyoruz. UFRS'e düzenlemeleri yeni TTK'da da hayat bulacaktır. Burada iki uygulama söz konusu bir tanesi Kobi dediğimiz küçük orta işletmelerle ilgili olarak bir düzenleme bir de büyük işletmelerle ilgili düzenleme. Peki ne küçük hangi tür işletmeler küçük hangi tür işletmeler büyük dediğimiz zaman işte ikinci mevzuat dediğimiz mevzuatın düzenlenmesinde bunlarla ilgili tanımlamalar getirilecektir. Hangi işletmeler küçük olarak adlandırılacak hangi işletmeler büyük olarak adlandırılacak bunları göreceğiz. Bir bilgi daha verelim özellikle e, bizi dinleyen muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir dostlarımız için bu UFRS ile ilgili olarak yani uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak iki iki kısımdan oluşacağından bahsetmiştik. Bir Kobi Uferesi, iki biz buna Tamset Uferesi diyoruz kısaca. Kobi Uferesinin küçük orta işletmeler için söz konusu olacağını, Tamset Uferesi'ye göre birazcık daha daraltılmış şekilde uygulanacağını bahsetmiştik. Bu Yeni Türk Ticaret Kanunun getirdikleri Yürürlüğe geçeceği maddelerle ilgili olarak son cümleyi işte bir kısmı Temmuz 2012'de, bir kısmı Ocak 2013'te, bir kısmı da Temmuz 2013'te yürürlüğe geçeceğini söylemiştik. İlerleyen aylardaki programlarımızda bunlara biz kısa kısa değineceğiz. Genel anlamda TTK'nın tanıtımını, uygulama alanını hakkında bilgi vereceğiz. Sevgili Ezacı dostlar, sevgili Serbest muhasebeci, mali müşavir dinleyicilerimiz. Radyo Havan'da Z raporunda bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyomuz yayın görevlisi, görevlisi Deniz Yüzen arkadaşımla birlikte her zaman olduğu gibi hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Z raporu